Ant olsun ki Musa size apaçık mucizelerle gelmişti. Sonra siz onun tur dağına gitmesinin ardından zalim kimseler olarak Buzağı'yı ilah edindiniz. Ve izâ khaznâ minfâqakum ve refa'nâ fauqakum ut-tûrâ hudûmâ âteynâkum bi'kuvvâ, ve ve Hani sizden, atalarınızdan sağlam söz almış, turu da üzerinize kaldırmıştık. Şöyle demiştik, size verdiğimizi, Tevrat'ı kuvvetle tutun, ...ve emrettiklerimizi dinleyin. Onlar ise, işittik ve isyan ettik dediler de, inkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirildi. O muhabbet, adeta iliklerine işledi. Onlara de ki, eğer mümin kimseler iseniz, inancınızın size emretmekte olduğu şey ne kötüdür... De ki eğer ahiret yurdu, cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size ait ise ve bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi lümü temenni ediniz. <gülüyor> Halbuki ellerinin işlediği günahlar yüzünden onu ebedi olarak asla temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Wale tadennahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashrafu yawaddu ahaduhum law yanmar al-faslatu wa ma huwa bimuzahzih wa ma huwa bimuzahzihih min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 eksiksiz görür. قُلْ مَنْ كَانَ Deki, kim Cebrail'e düşman ise artık şüphesiz bilsin ki o Kur'anı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki kitapları tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olmak üzere Cebrail indirmiştir. <gülüyor> Kim Allah'a meleklerine peygamberlerine Cebrail'e ve Mika'il'e düşman ise artık şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Celalim hakkı için sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Ne zaman söz vererek bir antlaşma yapsalar içlerinden bir kısmı onu bozmadı mı? Hayır. Onların çoğu iman etmezler. <gülüyor> Onlara Allah tarafından yanlarında olanı Tevrat'ı tasdik edici bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir taife sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının gerisine attılar. وَاتَّبَعُوا <gülüyor>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 Süleyman'ın هُمْ hakkında فِي ONLAR şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı lakin şeytanlar kafir oldular çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik ''Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız.'' demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler.'' sihri satın alanların ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. <gülüyor> Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. Ya ve ve Ey iman edenler, Raina demeyin. Umdurma deyin, söylenenleri dinleyin, kafirler için elem verici bir azap vardır. Mâ yeveddûl yedîne keferû min ehlil kitâbi velel müşrikîne en yunezzele aleykum, en yunezzele aleykum min hayrîn min Rabbikum. veallâhu yahtassu bi rahmetîyi men yaşâ. Ne ehli kitaptan inkar edenler ne de müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah pek büyük ihsan sahibidir.